İlham aziz bu güzel alemin bir maliki bulunmaması muhal olduğu gibi kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de muhaldir. Çünkü insan malikin kemalatına delalet eden alemin hüsnünü görüyor ve kendisine beşik olarak yaratılan kürey arzda istediği gibi tasarruf eden bir halifedir. Hatta semai dünyada dahi aklıyla çalışıyor ve küçüklüğüyle zafiyetiyle beraber Harika tasarrufat acibesiyle eşref-i mahlukat unvanını almıştır ve elinde cüz'i ihtiyari bulunduğundan bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir. Bina analey malike hakiki'nin rusul vasıtası ile böyle yüksek fakat gafil abdlerine kendisini bildirip tarif etmesi zaruridir ki o malikin evamirine ve marziyatına vakıf olsunlar. İlem eyyül aziz İnsanın vehim, farz, hayal duygularına varıncaya kadar bütün hassaları bilahere rücu edip bil ittifak Hakk'a iltica ettiklerini ve batıla hiçbir ihtimal ve imkanın kalmadığını ve kainatın ancak ve ancak Kur'an'ın izah ettiği şekilde bulunduğunu gördüm. İlem eyülaziz, alemi ziyâ, alemi hararet, alemi hava, alemi kehruba, alemi elektrik, alemi cezb, alemi esir. Alemi misal, alemi berzah gibi alemler arasında müzaheme ve yerdarlığı yoktur. Bu alemler hepsi de ihtilalsiz, müsaademesiz küçük bir yerde içtima ederler. Kezalik, pek geniş gaybi alemlerin de bu küçük arzda içtimaları mümkündür. Evet, hava su insanın yürüyüşüne, cam ziyanın geçmesine, şu röntgen rötgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna melek ruhuna, Demirin içine hararetin akmasına, elektrikin cereyanına bir mani yoktur. Kezalik, bu kesif alemde ruhanileri deverandan, cinnileri cevelandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyarandan menedecek bir mani yoktur. İlem <gülüyor> Eyühelaziz. göz, lamba, şems gibi nur ve nurani şeylerde cüz-i külli, cüz kül, bir bin müsavidir. Evet, şemse bak, onun timsalleriyle seyyarat, Denizler ve havuzlar, katre, kabarcıklar gibi bütün şeffaf şeyler kemali suhuletle temessül ediyorlar. Kezalik Şems-i Ezeli şu kainat kitabında bütün babları, fasılları, satırları, cümleleri, harfleri defaten bila külfet yazıyor ve bâsu bâdel mevte dahi aynı bu suhulet vardır. Hilkatiniz ve bâsiniz bir nefsin hilkat ve bâsi gibidir diye Kur'an-ı Kerim emrediyor. İlem eyyühel her şeyi tahrik eden zerrat-ı müteharrikenin müayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudut bekçisi vardır. O zerratı taşmaktan men ediyor. O bekçi ise muhit bir ilmin tecellisidir ki o tecelli kadere, kader de miktara, miktar da kalıba tahavvül eder. Demek her şey içerisindeki zerrata bir kalıptır. İilem eyühelaziz, Kur'an'ın ayetleri birbirini tefsir ettiği gibi bu kitabı alemin de bir kısmı diğer bir kısmını izah ediyor. Mesela maddiat alemi Cenab-ı Hakk'ın envarı nimetini cezbetmek için hakiki bir ihtiyaç ile şems'e muhtaç olduğu gibi alemi maneviyat dahi rahmet-i ilahiyenin ziyalarını almak için şems-i nübüvvet'e muhtaçtır. Binaen Resul Ekrem'in ve selam nübüvveti şemsin kat'iyet ve vuzuhu derecesinde kat'i ve bazıhtır. İlem eyühel aziz, zihayatın vücuduna terettüb eden semereler yalnız kendisine, menfaatına, bekasına, kemaline mahsus değildir. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir. Baki kalan kıs azamı, Haleka racidir. Zihayata ait uzun bir zaman sonra husule gelir. Halik aracığı kısım ise bir anda husule gelir. Mesela o hayat Esma-i Husna'nın tecelliyatına mazhariyetle Haliki efsafı kemaliye ile tavsif ve lisanı haliyle ile hamd etmiş oluyor. İlem eyühel aziz, insanın bir ferdi ihata-yı fikriyesiyle aklıyla kalbinin ile bir nevi külliyet kesbeder. Ve keza insanın bir ferdi, hilafet hususunda âlemin eczasıyla şuurca alakadar olduğundan, nebati olsun, hayvani olsun, pek çok nevilerde tasarruf sahibi bulunduğundan, nevi gibidir. Ve bu itibarla insanın bir ferdi, neviler sırasına geçer. Binaenaleyh, gerek hayvanatın, gerek semeratın nevilerinde vuku'a gelen mükerrer kıyametler, Heyvan ve haşeratta vücuda gelen senevi haşir ve neşirler insanın da her bir ferdinde cari'dir. Hülasa, Kur'an'ın ayetleriyle ebnâ-i beşer için büyük kıyametin geleceğine kat'i delaletler olduğu gibi Kitabı ı âlemin ı tekviniyesiyle de kıyamet-i kübra'ya pek kat'i delaletler ve işaretler vardır. İlem eyühel Kur'an-ı Kerim okunurken istimaında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. 1. Rasul Ekrem Aleyhissalatu vesselam nübüvvet kürsüsüne çıkıp nev-i beşere hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken, kıraatını kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O femi mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun. 2. Veya Cebrail Aleyhisselam Hazreti Muhammed'e Aleyhissalatu vesselam tebliğ ederken her iki hazretin arasında yapılan tebliğ tebelluh vaziyetini dinler gibi ol. 3 veya kabu kavseyn makamında 70 bin perde arkasında mütekellim ezeliinin Resul Ekrem ve Vesselam'a olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. İ'lem eyühel senin şuur ve ilminin sana taalluku ahval ve levazımat-ı ihtiyacatın nispetindedir. Çünkü sebep ile müsebbep, kuvvet ile amel arasında münasebet lazımdır. Fazla noksan olmamalıdır. Senin sana olan şuur ve ilminin nisbeti, halikin sana olan nazar ve ilmine nispetle bir kıl gibidir. Bina pek cüzii olan ilim ve şuurunla şems ezeliinin ilim ve nazarına mukabele etmekle, gündüz ortasında, güneşin altında, güneşin ziyasıyla mübarezeye çıkan ateş böceği gibi olma. İlem <gülüyor> e aziz. Cenabı hakkın ef'ali birbirine münasip, asarı birbirine müşabi. Esması birbirine aine ve mâkes sıfatı birbirine mütedahil şuunâtı memzuc ise de her birisi için hususi bir tavır bir hal vardır ki maksudu bizzat o hususi tavırdır. Sâir tavırlar ise tebeîdirler. Binaenaleyh mesela Halık'ın asârından cemâdâta baktığın zaman azamet ve kudreti kastına hedef yap, başka isimlerin tecelliyatını tep an düşün. Hayvanata bakarken merhamet kastı ile bak, sair tecelliyata tebii bir nazar ile bak. İ'lem eyühel <gülüyor> aziz, Kur'an-ı Kerim bütün insanlara rahmettir. Çünkü her bir insanın şu hakiki alemden kendisine mahsus hayali bir alemi olduğu gibi, herkes kendi meşrebine göre Kur'an'dan fehim ve iktibas ettiği hafızasında kendisine has bir Kur'an vardır ki onun ruhunu terbiye, kalbini tedavi eder. Ve keza Kur'an-ı Kerim'in bir meziyeti şudur ki bütün ulema ve ehli meşreb gibi herkes hidayeti için, şifası için müteaddit surelerden ayrı ayrı ayetleri ahzedebilir. Çünkü bir ayetin sair ayatı Kur'aniye ile pek ince münasebetleri, ittisal cihetleri vardır. Aralarında vahşet yoktur. Bu itibar ile müteaddit surelerden alınan ayetler küçük bir Kur'an hükmünde olur. İlem eyühel aziz La havle ve la kuvvete illa billah i mukaddesesi insanın zerre vaziyetinden insan-ı mümin suretine gelinceye kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi geçirdiği var ve ahvaline nazırdır. Şu menzillerde insanın letaifi pek çok elem ve emellere maruzdur. Mahaza haul ve kuvvetin müteallikleri zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Binaenaleyh bu cümle Teselli bahş olup şumulü dahilinde olan makamlara göre tefsir edilir. Mesela 1. La havle anil adem ve la kuvvete ala'l vücud. Ademden çıkıp vücuda gelmek. 2. La havle aniz zeval ve la kuvvete ala'l bekâ. Zevale gitmeyip bekada kalmak. 3. La havle anil muzarre ve la kuvvete ala'n nef'. Mazarre def, menfaati celb. 4. La havle anil mesa'ib ve la kuvvete alel matalib. Musibetten uzak olup matluba nail olmak. 5. La havle anil maasi ve la kuvvete alel ibadete. Maasiye düşmemek, ibadete devam etmek. 6. La havle anin nikam ve la kuvvete alel ni'me. Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak. 7. La havle aniz zulmet ve la kubte ale'n nur. Zulmete düşmemek, nur ile tenevvür etmek. Ve hakeza her bir makamda insanın letaifine göre takyid ve tefsir edilebilir.